Bismillahirrahmanirrahim. İnna alhamdulillahi nesmadhu ve nesta'ainu ve ve min ve min ve illallah abduhu beşinci vakf mı? Beşinci bak değil mi? Beşinci bak. Beşinci bölüm. Bunun konusu da. Dua en la, ilahe la ilahe illallah şehadetine çağırmak. Yani dua burada dua Arapça çağırmak demek aslında. Yani bizim Türklerin anladığı gene bozuk bir anlayış. Dua birilerini çağırmak demek. O yüzden biz bu sofilere bak siz birini bir ölüye dua ediyorsunuz dediğiniz. Yok yahu diyor biz Allah'a dua ediyoruz. Yani dua yani çağırıyorsun yani. Başın sıkışmış bir ölüyü çağırıyorsun. Allah'a çağıracaksın. Ölüyü değil yani. O da dua, o da dua İslam'da. Duanın karşını çağırmak demek. Bab, babın başlığı da bu şekilde. La ilahe illallah şahadetine yani ne demek? Tevhide davet etmek. Davetten bahsedecek. Davetin vasıflarından inşallah bahsedecek. Davetçi nasıl olmalı? Bunlar önemli şeyler. Şimdi biz tevhidi belli meselelerde elhamdülillah anlamışız genel olarak. Peki nasıl davet edeceğiz? Yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala bize nasıl bir yol göstermiş öyle değil mi? Bunları öğrenmemiz lazım. İlk getirde Yusuf suresi 108. ayet o da şu. قُلْ هَذِهِ سَبِيلٍ Allah emrediyor. De ki bu benim yolumdur. Sırat-ı Mustafa. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى Basiret üzere Allah'a çağırırım. اَنَوَ مَنِتَّبَعَنِ Tabi benimle beraber kimler de buna çağırırlar? Basiret üzere Allah'a kim çağırır? Bana tabi olanlar. Ve subhanellahi ve me ene minel müşrikin. Allah'ı tenzih ederim her türlü noksanlıklardan. Ben müşriklerden değilim. Bu ayette çok mesele var yani. Artık burada bir hakikat var o da şu. Yani peygamber anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış. Adamların kafaları almayınca demiş ki tamam. De ki bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar. Ve Allah'a çağırırız basiret üzere. Artık son söz yani. Daha ilerisi yok. Tartışmayı kestiği bir söz. Bu davetin son merhalesinde insanlara söylenecek sözdür. Adama hücreti götürmüşüz delillerle. Anlatmışız. Şüphelerini gidermişiz. Hak apaçık ortaya çıkmış. Batıl zelil olmuş. Baktık adam hala diretiyor. Diyeceğiz ki tamam kardeşim. Kul herrihi sevili bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırırım basiret üzere. Bana tabi olanlar da bunu yaparlar diyeceğiz. Bu davetin son aşamasında söylenecek söz Her davetçinin bir menheci bir yolu olmalı Yani bazı işte müşriklerin anladığı gibi Ya hepsi İslam biri buradan gidiyor biri buradan gidiyor biri buradan gidiyor Ama hepsinin çıktığı yer aynı diye bir mantık şeytanın mantığıdır Yani tevhid davetçisinin bir tane yolu olur Bir tane menheci bir tane metodu olur bir tane yol vardır, o da peygamberin gösterdiği şekilde davet yapmaktır aleyhissalâtu Vesselam. O da İslam'a, tevhide, dinin aslına davet etmektir ki selef ve sahabe ne yapmışlardır? Buna davet etmişlerdir. Bidatı, sünneti birbirinden ayırmışlardır. İnsanları sünnete çağırmıştırlar. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fırkatın nerciye, kurtulan fırkadan bahsederken diyor, vahiyel cemaat, onlar cemaattir diyor. Yani bizim davetimiz bir topluluğa olacak. Toplu bir şekilde davetimiz olacak. Bak dikkat et sadece ben davet edeyim diyor mu Peygamber Salat Ben ve bana tabi olan yani cemaatim, topluluğum ben ve bana bağlı olan topluluk basiret üzere kime çağırırız? Allah'a çağırırız. Bütün İslami cemaatler bütün İslami çalışmalar liderlerini tanımak istiyorsanız etbağına bakın. Bir lider etbağından tanınır. Etbaa cahil olan bir topluluğun lideri de cahildir. Etbaa alim olan bir topluluğun alimleri, lideri olan insan da alimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın, sahabesine bakın. Ne kadar güzide değil mi sahabesi? Niye? Başlarında peygamber gibi, aleyhissalatü vesselam gibi bir lider var. Liderin düzgünlüğü nasıl olursa etbaanın düzgünlüğü de olun. Öyle olur. Mesela ben çok tanıyorum adam tevhidi bir cemaatin başında. Aklınca tevhid anlatıyor. Ama cemaati bir vadide, adam bir vadide. Adam küfür diyor bir şeyleri yapmıyor, cemaatin hepsi bunu işliyor. Böyle bir topluluk, böyle bir basiret üzere davet olmaz. Sen küfür saydın, sen naslara baktığında Allah'ın yasaklamış dediği şeyleri gördüğün zaman etrafındaki insanlar işliyor ve sen susuyorsan bir davetçi olarak sen peygamberin makamına ihanet ettin demektir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mülker gördüğünde hiç susmuş mu haşa? Susmak yakışmaz ona. O zaman Allah'ın Risaletini ulaştırmamış olur insanlara. Benim yanımda bir Müslüman var. Ben din anlatıyorum. O Müslüman sabah akşam o küfrü işliyor. Müslüman olamaz da Haramı işliyor mesela. Ben o adama kalkıp uyarıda bulunmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Davetim gereği. Niye? La ilahe illallah çağırıyorum ya. Davetim benim bu insanları tevhide çağırmak ve onların hatalarından sakındırmak, yanlışlarından döndürmek. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Elâ inne min kablikum min ehlil kitab ifterakû. İyi bilin ki sizden önce de kitap ehli fırkalara ayrıldılar. Fırkalara ayrılmanın sebebi budur. Nedendir? Liderlerin ve etbaaların sapıtmasıdır. Yani. Düşünün bir lider Kendine göre hak anlatıyor ama etba'ı küfrün içinde boğuluyor. E, veya düşünün ki bir lider küfrün içine bakmış, etba'ı tevhidi biliyor ama onunla beraber. Bu olmaz. Bu basiret üzere davet değil. Bana ve bana tabi olanlar basiret üzere davet ederiz. Bu ayette bahsedilen davet bu şekilde değil. Biz bunu böyle anlamıyoruz. Şimdi anlayan alimlerin inşallah sözlerini nakledeceğiz Allah nasip ederse. Ama ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu önemli hatırlatmasını hiçbir zaman unutmayacağız bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aleykum tavsiyem vasiyetim şu Sünneti sünnetime yapışın Ve sünnetil hulefe râşidînel mehtiyin Raşid, hidayet etmiş halifelerimin sünnetine yapışın. Yani bidatlara, insanların görüşlerine, bazılarının hevalarına Bence böyle, be, sence öyle, ona göre öyle yok. Kime göre? Allah'ın ve Resulüne göre ve hadisin devamında diyor ki Addu aleyha bin nevaci sünnetime azı dişlerinizle yapışın diyor. Azı dişlerini de, şu arkadaki dişlerle çünkü en sağlam dişler onlar da kop koparamaz yani. O çeken ya elinde kalacak, yırtılacak veya senden alamaz çünkü azı dişler o kadar kuvvetlidir. Ve iyâkum aman aman ha sakın diyor sakın uyarıyor. Muhtesatil umur sonradan çıkartılan işlere Uymayın sakın ve inne kulle bid'atin dalale çünkü her bid'at sapıklıktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayette ne geçmişti? Ben ve bana tabi olanlar Allah'a çağırırız demişti. Öncelikle rabbani metoda uymak lazım. Nereye çağıracağız davetimizde? Şeriatın aslı kaynağı olan kitaba çağıracağız. Çünkü vahiy Vahyin aslı neresi? Kur'an. Allah ne diyor ayette? اِتَّبِعْ مَا uhiye اِلَيْكَ مِنْ Rabbik Rabbinden sana vahyi yoluna tabi ol. Net vahiy olunduysa tabi ol, teslim ol. Yani kendini başkalarının görüşlerini Allah ve Resul'ün sözünün önüne geçirme. Allah ne diyor? Sözlerinizi Allah ve Resul'ün sözlerinin önüne geçirmeyin. Niye? Nasıl insan sözünü Allah ve Resul'ün sözünün önüne geçirir? Allah ve Resul'ü bir meselede şöyle hükmeder. O der ki falan böyle demiyor, filan böyle demiyor. Öyle değil mi? Öteki beriki böyle demiyor. Onların görüşleriyle amel edip Allah'ın ve Resulü'nün görüşlerini bıraktığı zaman Allah'ın ve Resulü'nün sözünün önüne söz geçirmiştir bu kişi. İkincisi, ikinci nokta menhece, doğru menhece çağırmak. Doğru metoda çağırmak. O da ne? Sahabenin yoluna çağırmak değil mi? Onlar fitneden emin olmuşlardı. Üçüncüsü gayelerin asılların aslı olan ahiret yurduna çağırmak. Yoksa biz lider olalım, yeryüzünde temekkün sahibi olalım, yeryüzünde gücümüz olsun, aman işte devlet yönetimi bize kalsın gayesiyle değil, ahiret yurdunu talep ederekten davet yapacağız. Çünkü insanların hepsine ne zannediyorlar? Biz Allah'a davet ediyoruz zannediyorlar ama nefislerine, kendi topluluklarına davet ediyorlar. Dini hakim kılacağız diyorlar ama kendi anladıkları dini Allah'ın diniymiş gibi insanlara dayatıyorlar. Allah'ın dini ancak Allah'a kul olmakla yeryüzünde hakim kılınır. Delili şu ayettir, bizim elimizde değildir Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak. Allah Hac Suresi 41. ayette, bakın bu ayet çok önemli. Onlar ki fil onları yeryüzünde güç sahibi kılmışızdır. Onlara yeryüzünde temekkün hakkı vermişizdir. Eka saleh onlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman namazı kılarlar ve etuz zekat zekatı verirler ve emru bil maruf ve nehu anil munker. İliye emreder kötülükten de nehyederler. Velillahi akibatul umur işlerin sonucu akıbeti Allah'a kalmıştır. Yani biz üzerimize düşeni yapacağız. Allah'a tevhid üzere ibadet Şeriatı yeryüzünde hakim kılmak Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Nuh yapabildi mi bunu savaşıp? Yahya aleyhisselam yapabildi mi? Yakup bunu yapabildi mi? Yusuf bunu yapabildi mi her biri? Bazıları hayatlarının belli dönemlerinde yaptılar. Ama öncesinde her peygamber bunu yapabildi mi? Lut yapabildi mi? Yapamadılar. Allah dilediği peygamberlere bunu verdi. Süleyman'a verdiği gibi, Musa'ya verdiği gibi. Muhammed'e verdiği gibi aleyhselatıyorsam İsa'nın devleti var mıydı? Yok. Allah Subhanahu ve Teala dilediği kullarını yeryüzünde iktidar sahibi kılar. Bu Allah'ın dilemesindedir. Bize düşen tevhid üzere ibadettir. Allah'ı bilerek şirksiz ona ibadettir. Allah'ın iznine buna davet etmemiz lazım. Yoksa Yeryüzünde bizler reisler olalım, insanlara imamlar olalım, aman bu kafirler iyi yönetemiyor, biz yönetelim, biz buna talip edip etrafında insan toplayıp insanları yönetmek değil gaye. Gaye Allah'ın hükümlerinin yeryüzüne tatbik edilmesi, gaye Allah'a kul olmak. Yoksa gaye birilerini kendi sultamıza sokmak değil. Şimdi ayetle ne geçmişti iyi hatırlayın. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere çağırırız. Burada basiretin iyice açılması lazım. Yani basiretin çok iyi bir şekilde anlaşılması lazım. Nasıl insan basireti elde eder? Sebeplerini iyi bilmemiz lazım ki ne yapabilelim? bunlar rızıklanalım yoksa hakkı batılı birbirinden ayırt edemeyiz. Aleyküm selam. Muhammed Suresi 38. Ayet. Muhammed Suresinin... Son ayeti Allah وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُمْ Eğer siz buna verdiğimiz emaneti yapışmazsanız sizden alır, yerinize başka bir kavim getiririz. Onlar da sizin gibi olmazlar diyor Allah. Yani siz bunu yaparsanız biz sizden bunu alır, bunu yaşayacak bir topluma veririz diyor Allah. Ne o şey? Basiret üzere bu dini yaşamak. Basiret nedir? Hakkı batılı birbirinden ayırmaktır. Peki basiret nasıl sabit olur? Hangi etkenler insanda basireti tahsil eder, ortaya çıkarttırır? Birincisi nedir? Fayda veren ilimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği haber verdiği. Fayda veren ilimdir. İlim insanda basireti oluşturur. Allah subhanahu teala diyor ki gulhel yestebil lezine ya'lemune ve la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler hiç bilir mi diyor, bir olur mu diyor Allah. Burada ilmin faziletinden bahsediyor. Gene inneme yakşallah min ibadihul ulema Allah'tan alim kullar hakkıyla korkarlar diyor Allah. Fatır suresi 28. ayette. Demek ki basireti elde etmenin birinci yolu bunlar önemli. Bunları abi not ağabeyin inşallah. Birinci yolu fayda veren ilim. Fayda veren ilme sahip olmak. İkincisi ve asıl bu, yani basiretin tahsil olmasındaki asıl etken, en önemli etken bu. Sıdkıl imen billahi ve resulü. Allah ve resulüne imanda sıdkı üzere olmak. Doğru olmak, sadık olmak, sözünde doğru olmak. Öyle değil mi? Söz etmek çok kolay. Dil nasıl olsa yorulmuyor. Vücuttaki katsız iki organdan bir tanesidir bunlar. Biri Ferktir, avrettir, kas, onun kası yoktur. İki dildir, onun da kası yoktur. O yüzden diliyle, bacak arasındakini bana garanti edene, ben de cenneti garanti ederim diyor Resulullah Sahasen. Kas olmayan bir organ, yorulmaz. Kemikli, kas, hem kemiğin hem kası olmadığı bir organ, kolay yorulmaz. Zor yorulur. Ama kaslar yorulur, kemikler yorulur. Kemikler olduğundan dolayı o organlar. O yüzden, söylediğimiz sözün, Doğruluğunu nereden anlayabiliriz biz? Amellerimizin sözümüzle ne kadar mutabık olduğundan anlayabiliriz. Yoksa çok insan la ilahe der ama amelleriyle onu bozarlar. Öyle değil mi? Basireti tahakkuk ettirecek ilk ve en önemli asıl etken doğru olmak. Sözünde doğru olmak. Allah, Allah Resulü'nün diliyle bize şunu haber veriyor. Resulullah Sallallahu diyor ki, Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıttıklardan yazılır, o doğruluk da onu cennete götürür diyor. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzaplardan yazılır, o da onu cehenneme götürülüyor. diyor. Ticaretinde, günlük yaşantısında insanlarla olan, Müslümanlarla olan ilişkilerinde yalan olan bir adam, onda hayırdan hiçbir şey kalmamış demektir. İmanın sıtka da konuştuğun sözün yaptığın amelin doğru sıtka üzere olmasındadır. Allah diyor ki evamen kemen meyten ve ahyayna huwajenner <gülüyor> nuran yemshi bihi. Şunla şu bir mi olur diyor. Allah birini hidayet etmiştir, ona nur vermiştir ve o nurla bakar görür yürür. Yürüyüşü on nurladır. Onur ona yol gösterir, onunla yürür. Finnasi kemen mislehu fiz dolu Ama biri de vardır ki. Karanlıklar içinde. Karanlıklar içinde nuru yok. Onun nereye gittiğini görmüyor. Basiret böyle bir şeydir. Allah böyle tanımlıyor ayette. Bununla bu bir olmaz diyor. Çünkü nuru olan bir insan Rahman'ın nuruyla nurlanmış bir insan basiret üzerine devam eder. O de Allah'ın bir melek gönderip kişinin kalbine attığı ilhamdır o basiret. Nur odur. Hakkı Allah subhane ve teala'nın Meleklerle, ordularıyla o kulunun kalbine vesvese verdirmesidir. Nasıl ki şeytan küfrü vesvese veriyorsa insanlara. Rahman da bir melek gönderir, o şeytanın vesvesesine karşı o mümin kulun kalbine nuru atar. İşte hidayet, basiret budur. Bu da ikinci etmen ve en önemlisi aslında. Üçüncü basireti, basireti bizde var edecek. Basireti ortaya çıkaracak en önemli et, üçüncü etken de. El amel bil -ilb. o dedik ya fayda veren ilim o ilimle amel etmektir üçüncü şey üçüncü özellik o ilimle amel etmektir çünkü amel edilmeyen bir ilim selefin dediği gibi ne yapar kişide sadece kibir yapar amel edilmeyen ilim yalnız ve yalnızca kibrini arttırıyor kişinin peki amel edilen ilim insana ne gibi bir semere kazandırır İnsana bilmediği şeyleri öğrenmesinin sebebidir vesilesidir. Bildikleriyle amel etmesi bilmediklerini öğrenmesinin semeresidir. Allah diyor ki vettaqullaha bildiğiyle amel eden ne? Bildiğiyle amel ediyor mu? O Ya amelinde riya varsa gene kibirlidir yani. O başka. Onu kastetmiyoruz. Yani burada kastettiğimiz şey Okunan ilmi fayda vermezse kişi kibrini arttırır. Bu da kalp hastalığı yapar kişinde. Ama bir adam mesela amel ediyor ilmiyle. Amellerini ile yapıyor. Gösterişle. Ama biz bunu görmüyoruz. Kalbini bilmiyoruz. Aslında bu adam da bildiğiyle amel etmiyor. Halbuki kendisi biliyor riyanın amelleri tuzla buz ettiğini. Öyle mi? Bildiğiyle amel etmiş olsa riyanın ne işi var o adamda? Ve Allah subhanahu teala hani bir... Ne, ne diyor herkes sen bildiğini amel et ki Aleykümselam Allah sana bilmediğini öğret. Bakara suresi 282. ayet bu ayeti not alın. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah diyor ki: "Vettakullaha Allah'tan korkun ki ve yuallimukumullah Allah'tan korkarsanız Allah size öğretir." Yani bildiğinizle amel ederseniz ki takva bunu gerektirir, ilimle ameli gerektirir. Öyle değil mi? Bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretir. Bakara suresi 282. ayet bunun delilidir. Ve insanda basireti hakkı batıldan ayırmaya yarayacak en önemli etken budur. İlmiyle amel etmesidir. Enfal suresi 29. ayette de Allah diyor ki ya ey velidine amelu ey iman edenler in takullahi yec'alakum furkana. Allah'tan korkarsanız Allah size bir furkan yaratır. Hakkı batıldan ayırmaya yetecek bir özellik, haslet. وَيُكَفِّرْ أَنْكُمْ سَجِعَاتِكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ Allah günahlarınızı örter ve kötülüklerinizi bağışlar diyor. Bak gene furkanı yaratmanın, furkan ne? Basiret bir mâne. Basiret manasına basiretin hasıl olması için ne şart var? اِنْ <gülüyor> تَتَّقُلَّهِ Allah'tan korkmak neyi gerektiriyor? bildiğinle amel etmeyi gerektiriyor. Yani hepsi bakın birbirine düğümleme. Şimdi en son basiyetin tahsil olduğu şartı getireceğim. Şeytanın nasıl insanları tuzağa düşürdüğünü göreceksiniz inşallah. Vaminha sıdk ve ittiba sünne zahiren ve Zahirde ve batında sünnete ihtiba etmedeki sıdk doğruluk kişide basireti var edecek başka bir etken. Yani adam ağzıyla diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Ama hayatında sünnetin sesi yok adamın hayatında. Bu adam da basiret olmaz. Bu adamın ben sünneti seviyorum, sünnete tabiim sözünde sıdk, doğruluk yoktur. Bakın bir tane örnek anlatayım. Bir kardeşin güzel bir rüyası. Bu Müslüman her mecliste şöyle diyen bir Müslüman. Ya biz niye sahabe gibi olamıyoruz? Biz niye sahabe gibi amel edemiyoruz? Biz niye sahabe gibi iman sahibi değiliz? E, rüya Allah'ın kullar ilhamından bir parçadır aslında. Rüya böyle. Kardeşe Rabbim rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve ashabını gösteriyor. Bunlar bir otobüsteler ve bu kardeş de o otobüsün içerisinde. Resul sallallahu aleyhi ve otobüste oturuyor. Sahabeler otobüsün içinde ve otobüs bir rampada duruyor. Yokuşta yüksekte. Geri geri kaymaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otobüsten inmiyor sahabeler iniyorlar ve bu da iniyor taş bulayım getirip arabanın altına taşı koyayım diye. Bu gidiyor uzaklaşıyor taş buluyor bir tane getiriyor tam koyacak bir bakıyorsun sahabe kafasını koymuş oraya. Yani sünnete ittibadaki sıdk doğruluk budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadaki sıdk budur yani kafanı o tekerin altına koymaktır. Bu rüyadan uyanıyor öyle ve o günden sonra bir daha asla demedi biz niye sahabe gibi değiliz diye. Çünkü sahabe peygambere gelen oka kafasını uzattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Adamda peygamberin şekline, şemaine ait hiçbir şey yok. Peygamberin hayatına, sünnetine dair hiçbir şey yok. Bu sık mıdır, doğruluk mudur Allah için yani? Bu peygamberi sevdiğini iddia mıdır yani? Bugünkülerin sor sokaktakilerden dön. Hepsi peygamberi seviyordur. Kafasına takmış bir tane bonbon şey başörtü altına giymiş bir şey daracık etekler artık açıkları geçmişler sorsan o da peygamberi seviyor. Bu sıdk değil böyle bir adam da basiret olmaz. Allah buna hakkı batılı ayıracak yetiği özelliği vermez. Niye? Bu peygambere ittibasında, sünnete ittibasında sıdk üzere, doğruluk üzere değildir. Allah diyor ki Ya eyyuhallezine amenuh Bu da Hadid suresi 28. ayet Ey iman edenler! İttakullah! Allah'tan korkun. Aminu bi rasulihi Resulenele iman edin. Bak! Aminu billahi. Aminu bi rasulihi Resulüne iman edin. Yu'tikum kifleni min rahmetihi Rahmetinden size bir nur versin. Rahmetiyle size nur versin. Ama önce bir şartı var. Resule iman edip itiba etmek. Şart var. Ben kafama göre Kur'an'ı anlarım yok. Resulullah anladığı gibi anlarsan basiret sana hasıl olur. Allah sana basireti verir. Ve ec'allekum nuran. Sana bir nur verir diyor Allah rahmetinden. Temşuna bihi. Onunla yürürsünüz. Onur ile hareket edersiniz. Ve yahdillekum Allah da sizi bağışlar. Hiçbir zaman iyi niyet insanı cennete sokmaz. Basiret Peygamber'e ihtiba hasıl olursa kulda Allah'ın vereceği nurla Allah'ın gösterdiği gibi yürürse ancak cennete gidebilir. Bakın bunun örnekleri çoktur sünnette. Resulullah sallallahu örnekler veriyor öyle değil mi? Bir tanesi vardır diyor. İyilikler yapmıştır yapmıştır ama şirk işlediğinden cehaletinden dolayı ne yapmıştır? Bütün iyilikleri yok olmuştur. Niye bu adam yürürken peygamberin emirlerine itiba etmemiş? Bu muhalefeti onu neye düşürmüş? Şirke, harama düşürmüş. Allah diyor ki: "Talyahzarullezine yukalifuna an emrihi elim." Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elem verici bir azabın ve fitnen isabet etmesinden sakınsınlar. İmam Ahmed diyor ki: "Fitne nedir bilir misiniz? Nedir? Yaymam şirktir." diyor. Yani peygamberin emrine muhalefet edenler metotta şirke düşmeye mahkumdurlar. Particilerin, sofilerin düştüğü gibi. Niye? Metotta peygambere mukalefet etmiştirler aleyhissalatü vesselam. Bakın metotta peygambere yapılan mukalefet Uhud'da hezeyan olarak dönmüştür Müslümanlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tepesinden inmeyin demişti okçulara. Bak sadece marufsa o da küfür değil yaptıkları. Sadece isyan ettiler, fıska düştüler. Allah galibiyeti mağlubiyete çevirdi. Sözünü dinlemedikleri için Resulü. Düşünün ki bütün davetinde bir Müslüman, bütün davetinde peygambere muhalefet ediyor. Bu adamda basiret olmaz. Adamın davet ettiği ilk şey namaz, davet ettiği ilk şey oruç, davet ettiği ilk şey sadaka vermek, davet ettiği ilk şey zinadan sakınmak. Hayır. La ilahe illallah. Davet ettiği ilk şey bu olması lazım ki Allah ona basiret versin. Basireti tahsil eden, ortaya çıkartan başka bir etkenle tilavetil Kur'an çokça Kur'an okumak. وَتَدَبُّرِهِ O'nu çokça tedebbür etmek, düşünmek. فَهْمِهِ O'nu anlamak. ve وَحِذِهِ O'nu ezberlemektir. Ve diyor ki şeyh, her kimin Kur'an'dan ne kadar nasibi varsa, dinden de o kadar, basiretten de o kadar nasibi vardır. Allah diyor ki, وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Biz de sana emrimizle bir ruh vahyettik diyor. Bak bir ruh vahyettik. Ruh, Allah gönderi. Kisinin kalbine ilham eder hakku ruhu. Ma kuntu tedrîmel kitâbi wa l-i̇mân bak peygamberi diyor sen ne kitap nedir, ne de iman nedir bilmezdin diyor. Ve laikin jâl nehdi nûra nêhdi bihi men neshâ min ebdîna. İşte biz bu şekilde onu, o ruhu kullarımızdan dilediğimize verdik ve hidayet edirdik onları. Ve inne kale tehti ila sırâtin mustaqîm şüphesiz sen doğru yola hidayet edersin. Yani doğru yola hidayet etmek için önce Rahman'ın o nuruyla nurlanmak, o ruhuyla desteklenmek lazım. Ve Mücadele 22'de Allah o ruhu kime verdiğini söylüyor. Diyor ki: "Letecedu qumen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahiri ve'atuna menhaatullah ve لو كان اباؤهم وابناؤهم واشيرته." Sen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluğun iman etmeyenler babaları, aileleri, aşiretleri, kardeşleri de olsalar en ufak bir sevgi beslediklerini göremezsin diyor. İşte onlar Allah'ın katından bir ruh ile destekledikleridir diyor Allah. Allah ya. yani haddi açtıklarından, kanun koyduklarından şirk işleyin Allah'ın kanunlarını bir tarafa bakın, kendi kanunlarını koyduklarını ve onlara ittiba ettiklerinden dolayı. Onlara en ufak bir sevgi dahi beslediklerini göremezsin. Bu iki ayeti birleştince bak nasıl ortaya çıkıyor. Yani. Allah işte biz bu şekilde ruh vahyettik sana ki sen artık iman, küfür nedir? Birbirinden ayırt etmeye başladı. Ayet Şura Suresi 52. Ayet. Gene bizde e, basireti uyandıracak, basireti hasıl kılacak, ortaya çıkaracak başka bir vasıfta kesratul ibadet, İbadeti çok ama çok yapmak. Özellikle namaz kılmak ve secdeleri uzun yapmak. Namaz kılmak ve secdeleri uzun yapmak. Allah vesçud vaktarit diyor. Secde et, Rabbine yaklaş. Çünkü ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? kulun Rab'be en yakın olduğu andır diyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve hadis de Allah'tan secdedeyken bol bol isteyin diyor. Secdedeyken bol bol isteyin. Tabi bu Türkçe yapılmaz. Namazınız ifsad olur. İçinizden geçirin bunu. Türkçe yapacağınız duaları. Arapça biliyorsanız dilinizle Arapça secdede her türlü dua yapabilirsiniz. Caizdir. O yüzden Müslüman basiret istiyorsa Rabbinden secdelerini uzatacak, çok çok nafile namaz kılacak, namazlarını huşulu kılacak dağılığınızı. Gene başka bir tanesi sabır. Sabrı bolca arttırmak. Peki sabrı neyle artar? Sabrı arttıracak en büyük amel oruçtur. Çünkü insana sabır oruç öğretir. Açlığa sabır büyük bir iştir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarlara neyi emrediyor? oruç tutun diyor. Pazartesi Perşembe oruçlar tutun. Hadiste diyor ki fe innehu lahu şu kasıklar var ya oralardır. Oraları sıkar diyor Resulullah sallallahu aleyhi O da insana sabrı öğretir. Güçsüzlük şehveti kırar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi sabretmeleri için neyi tavsiye etmiş? Orucu tavsiye etmiş. Bu sadece bir örnek. Her türlü sabrı arttırmak isteyen Müslümanın hayatında ne olması lazım? Kesinlikle nafile oruçlar olması lazım. Bu insanın sabrına sabır katar. Sabrını, her şey sabrını arttırır. Dünya şehvetlerine dalmamanın sabrını arttırır. Dünyayı meyletmemenin, kafirlere meyletmemenin sabrını arttırır. Nafile oruç insanın basiretini arttırmasında en büyük etkendir. Ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, es-salatu nurun Namaz nurdur diyor. Bak hadiste açıklamış. O nuru isteyen bol bol namaz kılacak, ihlasla kılacak. Tavuk gibi yat kalktayın. <gülüyor> es salatu nurun ve sadakatu burhanun. Sadaka da delildir diyor. Ne alakası var? Yani burhan isteyen, hakkı batıldan ayırmak yetisi isteyen bol sadaka ver. Es sadakatu burhanun. Bakın Allahu Teala diyor ki ve lakat hammet bihi ve Yusuf kadına meiletti, kadın da Yusuf'a meiletti. Leula <gülüyor> en ra'a burhanan rabbih, ayet bitiyor. Eğer Rabbinin burhanını, delilini görmeseydi, ey Rabbim, orası yok. Ayet buraya kadar. Ve kezalike linasrifa anhu's-süy'u <gülüyor> vel fuhşa, innehu min ibadina'l-mukhlesin. Biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı savdık. Çünkü o mülit kullardan. Bakın bu ayette çok çok ibretleri var. Bir, Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber kadına aslında meyletti. Yani fıtrat gereği niye diyor? Şüphesiz diyor. Nefis insana neyi emreder? Kötülüğünü emreder. Fuhşiyatı emreder. Peygamber olması, günahlardan masum olması o vesveseleri almadığı manasını bu ayet delildir. Yani gelmiyor. Allahu alem bilmiyorum da gene bu meseleyi araştırmak lazım. Böyle bir şey de peygamberler için caiz midir? Yani bazen ona ne yapabilir şeytan nefis kötülüğü vesvese verebilir ama onlar amel etmezler haşa. Onlar günahlardan korunmuş Hiçbir şekilde onlar günah, haram işlemezler açık bir şekilde. Başka ne var bu ayette? Rabbinin burhanını gördü diyor, delilini gördü. Delil isteyen bol bol sadaka versin de sulh sulsan sadakayı böyle tanımlamış ve diyor ki vasabru diye un sabır da ışıktır diyor. Vasabru diye un sabır ışıktır. Neyin ışığı? İnsanın karanlıkta ki şirk, küfür, haram, karanlıktır. Bugün yaşadığımız ortam karanlıktır, şirkin karanlığıdır, zulümatidir. Burada ışık sabırdır. Sabırla Allah'ın dinine yapışmaktadır. Bu da basireti arttıran başka bir etkendir. Gene sonuncusu ve en önemli şey gaddul Bakışları haramdan sakındırmak. Basiretin tahsil olmasının en önemli etkeni ve sonuncusu gattül basar, Gözü haramdan Hı, korumak. Kadın burada kastım. Ve hevzül farç. Farci şehvetten, şeyden, zinadan korumaktır. İmam Şafi'nin meşhur bir şiiri var. Diyor ki, ve kaytu şekevtu ilel Kötü hafızamı veki'e. Hocası tabi'nin büyüğü. Ona şikayet ettim. Dedim unutmaya başladı. Erşedeni ila terkil me'asi Beni günahları terk etmeye irşad etti diyor. Ve dedi ki İnnel ilme nurun nurullahi la yuhda li Şüphesiz Allah'ın ilmi nurdur. Allah'ın nuru da günahkarlara nasip olmaz dedi diyor vakit. Ve İmam Malik Şafii talebesidir. Muvatta'yı ezberletmiş. Kendi hadis kitabını Malik talebesidir. Maaş bağlatıyor dönemin halifesine. Bu çocuk zekidir, ilim talebesidir. Buna maaş bağla, çok fakir ilim okusun diyor. Ve İmam Malik halife maaş bağlattırmıştır İmam Şafii için. İmam Şafii diyor ki: inni ara alqallahu ala nur." nuran. Ben görüyorum ki diyor, Allah senin kalbine nur atmış. "Fala tut fiha bil Sakın onu günahlarla söndürme diyor. Sakın haramlarla o nuru söndürme. Çünkü nur İlim, hidayet, bunların hepsi masiyetleri terk etmektedir. Ve bunlar gerçekleşirse kulda basiret dediğimiz şey gerçekleşir. O basiret de hakkı batıldan ayırma yetisidir ki karanlıklarda ona yol gösterir. Ayette basiret kısmı burasıydı. Değil mi? Neden basiretin son maddesi olarak biz bunu saydık? Bu da aslında Kur'an'da saklı. Çünkü işe insan niye bakar kadına? Şehvetten bakar. Doğru mu? Şehvet bunu ister, arzular. Bu dürtüler insanı dürter. Şehvet insanın bakışlarını köreltir. Delili şu ayettir. Hicr suresi 72. ayet. Allah Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken diyor ki: "Le'amruka innahum lefi sekratihim ya'mahun." Sana yemin olsun ki onlar Yaptıkları şeyin sarhoşluğundan kördüler. Göremezlerdi diyor. Yani o yaptıkları pis şehvet şeyi var ya. O onların sarhoşluğuna sebep oldu. O sarhoşluk da basiretsizliğe sebep oldu. Hicr suresi 72. ayet bunun delilidir. O yüzden basiretin tahsil olması için son madde olarak şeyh bunu getirdi. Allah ona rahmet etti bunlar gerçekleşirse Allah subhanahu teala o muvahhid kula basiret verir <gülüyor> ve sonunda dedi dediği ayetin ben müşriklerden değilim Şeyh Muhammed ibn Abdülvahab diyor ki fihi ib'adul muslim anil müşrikin burada müslümanın müşriklerden beri olmasının açık bir beyanı vardır dedi ya Kul de ki bu benim yolumdur Edu ilallahi Hale basiretin ve ben ve bana tabi olanlar basiret üzere tabi oluruz. Buraya kadar açıkladık basiretin ne olduğunu, Allah'a çağırmanın temyide çağırmak olduğunu, değil mi? Şimdi ne var? Wana eneminen müşrikin artık bitti. Biz sizden beriyiz. yani sizin gibi müşrik değiliz ve Şeyh diyor ki: Li müşrik. Umulur ki bu beri olmazsa müşriklerden şirki işlemese bile onlardan olur ve diyor ki sözlene yani mizli şirkihim onların şirkleri gibi şirke düşer Ve inlemen men bir şirk fehu müşrik şirke rıza gösteren de müşriktir dedi ve illem yef'alehu bi nefsihi şirki işlemese dahi bu mesele böyledir diyor Şeyh Muhammed İbn Abdülvehab onun ondan beri olmaması onun o müşrikle beraber oturup kalkması ona İslam hükmü vermesi onun şirke rızasına delalet eder diyor Tefiihi aslul bara mine şirki ve ehlihi ve diyor bu ayette şirkten ve ehlinden beri olmanın açık delili vardır ki bu dinin aslıdır diyor. Bu bapta getirdiği diğer nasıl da şu? Bu birinci ayetti öyle değil mi? Şimdi hadis getiriyor an hani ibn Abbas anhu me Ondan geliyor. Anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemen. Muazı nereye gönderdi? Yemen'e gönderdi. <gülüyor> kalelehu dedi ki, Inneke teati qame'n min kitab. Sen kitap ehli olan bir kavme gideceksin. Şimdi bazı cahiller, müşrik e, alimler, alimler ama müşrikler. Bu hadiste şimdi sıralama gelecek. Önce onları tevhide çağır, sonra kabul ederseler namaza. Burada bir sıralama var ya davette. Şimdi kendi batıl mezheplerine, menheçlerine bu hadis ters görününce bunların batıllığı ortaya çıkıyor. bu He. Said şeytanı öyle diyor. Bu diyor zayıftır diyor. Halbuki ekracahu bunu Bukhari ve Müslim çıkarmışlar. Onları çıkardığı zayıfsa hangi hadis sahil? Değil mi? İkisinin çıkardığı hadis. Bunlar işine gelenleri alırlar, işine gelmeyenleri atarlar inneke tati qumna min ahli kitab sen kitap ehlinden bir kavma gidiyorsun diyor. Fellekun evvel ma teduhum ileyhi şehadatu en la ilaha illallah. İlk çağracan şey la ilaha illallah şahadeti yani tevhid tevhid olsun. Ve bir rivaya, başka bir rivayet ile en yevhidullah Allah'ı tevhid üzere bilmek olsun diyor. Fe inhum ata'uk lidalik eğer onlar bunda sana itaat ederseler fe'allimhum enallah ibtirab aleyhim fi yemin <gülüyor> Allah'ın gece ve gündüz beş vakit namazı onlara farz kıldığını onlara haber ver. fe ata'ul sana bunda da itaat ederler lizalik <gülüyor> fawalimuhum anna Allah sadaka Allah'ın onlara sadaka'yı farz kıldığını onlara haber ver. Tuqadumin aghnia ihim zenginlerinden alıp fakirlerine döndürmen için. Fəinuhum atawuk alizelik buna da itaat ederseler sana fiiyya kun vakaraimen mallarının güzellerini almaktan seni sakındırdım. Güzel mallarını gidip alma diyor. Çünkü yani bunlar zaten İslam'ı yeni kabul etmişler, birazdan gelecek tevrat. Watdaqi da'wat almazlumi mazlumun zulmedilenin duasından sakın. Fəinnu leysa beyniha ve beynallahi hijabun Allah ve mazlumun duası arasında. Perde örtü yoktur diyor. Bu hadisde birçok mesele var. Birçok çıkartılacak ders var. Şimdi davet var burada değil mi? Peki davet nasıl olacak? Yani kimi nasıl davet edeceğiz? Burada bir ayet var. Kur'an'da var olan Ud'u ila sebiyle rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Nahl suresi 125. ayet Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel nasihatle çağır diyor. İbnül Kayyim rahimehullah bu ayeti tefsir ederken diyor ki: subhanahu ve Allah bu ayette davetin mertebelerini zikretti ve 3 kısma ayırdı. Davet 3 kısımdır dedi. her hasbi halil med'u çağırılın çağrılanın yani davet edilen kişinin durumuna göre yani davet ettiğimiz adam kim? Adamın durumuna göre Allah üç'e ayırmış daveti. Fə innehu hu imma en yakuna taliben ilhak muhhib ben lehu bir adam var, batıl üzere ama hakkı talep ediyor, seviyor hakkı da seviyor. ve mu'atsiran lehu ala qaydi ida arafa bildiği zaman da batılı bırakıp hakkı alıyor. Fə her dayyud bil hikme bu hikmetle çağrılan kişidir. Adamı çağırırsın o kadar. Adam zaten kendisi itti bu وَلَا يَحْتَاجُ اِلَى مَوْعِذَةِ وَالْجِدَالِ Güzel nasihata adamla cidal edip tartışmaya gerek yok. Bu adam zaten sade çağrılması yeter, hakkı kabul eder. en اَنْ يَكُونَ مُشْتَغِلًا بِذِدِّ hak Bazen ikinci kısımdırdan ki o da hakkın zıttı batılla iştigal ediyordur, batıl ehlidir. لَكِنْ لَوْ عَرَفَهُ اَتَرَهُ وَاتَّبَعَهُ Ama bilse hakkı tabi olacak, ittiba edecek. Saadeye ihtiyaç ile müağide ve tergib ve Bu adama güzel nasihatte teşvik etmeye, böyle tavsiye etmeye ihtiyacı vardır. Bu da ikinci kısımda Ayette bahsedilen ve muayyizedil hasene kısmıdır. Yani güzel vaaz et, güzel nasihat et. Ve üçüncü kısım ve inma en yakunu <gülüyor> mu, aniden mu, inatker bir adam vardır. Kabul etmiyordur, reddediyordur. Bununla da Allah diyor ki, Vajadilhum billetihi ahsin. En güzel şekilde caddilhum, bak mücadele et, caddle, tartışmak demek. Onlarla tartış diyor. Ve her defa yücedilubillahi bununla en güzel şekilde mücadele edilir diyor Şeyh İbn al-Qayyum. Fəin raja və illa intüql və illa intüqlə məhû ilə in Bu adam diyor ne yapar ciddəlden sonra imkan varsa hakkı istiyorsa o da cidelden sonra döner hakkı eder diyor. Buna ama mücadele etmeye ihtiyaç var. Götüreceksin, didişeceksin. Bak bura böyle değil. Sen yanlış anlıyorsun. Şura şöyledi. Bu üçüncü sınıf. İkinci sınıf. her hasene. Adam tamam batılda ama hakkı bilse hemen tabi olacak. bir Şey yapılacak. Sadece batılı din edinmiş. Bu adama da gene güzel nasihat edilir. Biri de vardır. Adam zaten hakkı arıyordur. Hakkı seviyordur. Ama kimde olduğunu bilmiyordur. Seni bulunca zaten adam sana yapışır yani. Senin onu çağırmana gerek yok. Kendisi gelir. Bu ayette diyor Allah daveti üç kısmı ayırmıştır diyor. İbnül Kaym Rahim ne güzel de tefsir etmiş. Allah ona rahmet etsin. Muaz'ın hadisinde de ne var? Birçok çıkarılacak sonuç var. Birincisi davette önce tevhide çağırmak. Yani nurcuların yaptığı gibi namaza çağırmak, birilerinin yaptığı gibi ne cihada çağırmak, birilerinin yaptığı gibi ne zekata çağırmak veya birilerinin yaptığı gibi başka furulara sadaka vermeye çağırmak değildir İslam. İslam insanları tevhide, şirki terk etmeye, şirkin ehlini terk etmeye çağırmaktır. Başka neyin delili vardır? Muaz'ın faziletinin delili vardır bu aliste. İbn Hacer rahimeullah diyor ki Muaz diyor Yemen'e gönderildiğinde diyor 10. seneydi diyor. Hicretin Medine'nin son dönemi. Artık peygamberin ölümünden kısa bir süre önce peygamberin veda hacından önceydi diyor. Bukhari bu şekilde zikretmiş kitabında ve e, Tebuk Seferi'nden sonraydı. Aynı şekilde başka rivayetlerde Tabakatı İbni Saad'da, Ebu Bekir'in hilafetine kadar da burada kaldığına dair ne vardır? E, rivayet vardır. Daha sonra pardon Ebu Bekir'in hilafetinde Şam'a gelmiş Şam'da vefat etmiş Muaz Radıyallahu anh. Aynı şekilde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki Muaz Ümmetimin haramını helalini en iyi bilen kişidir diyor. Ama bazı cahil müşrik alimler cehalet özürdür diyecekler diye Muaz diyorlar, peygambere secde etti deyip Muaz'a hakaret ediyorlar. Peygambere de hakaret ediyorlar, Muaz'a da hakaret ediyorlar. Niye? Muaz radıyallahu anh Şam'dan döndüğünde peygambere secde ediyor. Diyor ki niye secde ettin ya Muaz? Diyor ki ya Resulallah, Şam'da diyor ehli kitabın alimlerini böyle selamladığını gördüm. Senin böyle selamlanmaya daha layık olduğunu düşündüm diyor. Etme bunu yapma diyor. Yasaklıyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin birine secde etmesini emretseydim kadına kocasına secde etmesini emrederdim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle bir şey mümkündü ama sedd-i adam bu ümmette yasaklandı. Bunun selam secdesinin caiz olduğunun delili nedir? Yakup aleyhisselamın çocuklarının Yusuf suresinde babalarına secde etmeleridir. Açın baktığının harr-ı diyor. Secdeye kapandılar Yakub'a diyor. Eğer her secde küfür olsaydı İslam'da... Muaz'ın secdesine küfür diyorlar ya haşa. Bak Muaz küfür işlemiş, peygamber onu tekfir etmemiş diye batıllarını ispatlamaya çalışıyorlar. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o küfür işlemesine rağmen tekfir etmemiş değil haşa. Muaz zaten küfür işlemedi. Selam secdesi caizdi, başka bir delil. Şimdi şey mi diyeceğiz... Şeytan Adem'e secde etmedi, en büyük muvahhis şeytan mı diyeceğiz? Haşa. Melekler Adem'e secde ettiler, halbuki o bir mahluk, öyle değil mi? Bu selam secdesidir, ibadet secdesi değildir. İbni Kesir, Hafız İbni Hacer, ve bütün alimler neye ayırmışlar secdeyi? İkiye ayırmışlar. Bir ibadet secdesi demişler, iki selam secdesi demişler. Bu hadiste de görüyorsunuz ki Peygamber Sassam nereye gideceksin diyor, sen ehli kitap bir topluluğa gideceksin diyor. Niye bunu zikrediyor? Çünkü ehli kitabın yanında ne var? İlim var, ilim. İlim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce kurtulan 3-4 kişiyi sayarken Müslim'de kimleri sayıyor? bin Nufel, i Amir İbn-i Nufeyl ve iki kişi daha zikrediyor. Ben isimlerini unuttum. Bunların dördünün de ortak özelliği ne? İlim. O toplumun alimleriydi. Ehli kitabın ilmini çok iyi biliyorlardı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı ehli kitap bir topluğa gönderiyor. Çünkü onlarla cidal edecek Muaz. Onlarla rütçet yarışında olacak. Bakın bunlar Kur'an'da delili çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'a emrediyor. Kul Gelin diyor ehli kitaba. Gelin diyor ehli kitaba. Gelin kitap ehli. Tevhide çağırıyor onları. Ve en son onlar hücceti kabul etmeyince Çünkü dönemindeki Yahudi alimleri gelip tartışıyorlar. Peygamber sazlam Hristiyan alimleri gelip tartışıyorlar. Sen peygamber değilsin haşa bu şekilde. O da onlara hüccet getiriyor. Onlar diyor eğer peygamber sen şundan haber ver. Ashab-ı meselesi mesela. Ashab-ı Kehf kıssası nasıl nazil oldu? Ya, müşrikler peygamber çıkınca Yahudilere gittiler. Niye gittiler Medine'ye Yahudilere? Çünkü biliyorlar ilim sahibi Yahudiler. Yahudiler dediler ki bir peygamber çıktı dediler bizim orada. Ne soralım buna? Yahudiler de dedi ki eğer o peygamberse ona mağara arkadaşlarını sorun. Eğer gerçekten peygamberse bilir dediler. Onlar da geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki tamam Muhammed a. .a sen doğruysan bize haber ver bakalım. Mağara arkadaşlarını ne yaptılar? Yarın gelin haber vereceğim dedi. İnşallah demeyi unuttu. Yarın oldu vahiy gelmedi. Vahiy Allah'tan. Allah dilediği zaman gönderir. Allah peygambere bir ders verdi orada. Ve aradan belli bir müddet geçtikten sonra tabi bu sırada müşrikler dalga istiyor. Bak peygamberim diyordu. Bak ashab mağara arkadaşlarına haber vermedi. Allah-u Teala Kehf suresini açın bakın. Sakın yarın yapacağım deme. Kul inşa Allah de diyor. Allah dilerse de diyor peygamberine. Ondan sonra anlatmaya başlıyor. Ashab-ı böyleydi. Onlar innehum fityetun aamenu bi Onlar Rablerine iman etmiş bir avuç gençti. Biz de onların imanını arttırdık diyor Allah. Ve ondan sonra Ashab-ı Kehf'in kıssasını Allahu Teala vahiy Peygamber selamünaleyküm. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ehli kitabın yanında ilim vardı. O yüzden Muaz en alimlerinden olduğu için sahabenin onu gönderdiğimi mi Yemen'e e, sahabenin en alimi olan yem, şey Muaz Allah'tan başkasına secdenin küfür olduğunu bilmiyorsa cahil diye peygamber tekfir etmediyse kim biliyor bu dini? Muaz bilmiyorsa kim biliyor? Senelerce peygamberin yanında kalmış ne zaman gitmiş Yemen'e? 10. Medine 10. senesinde bir rivayette de diyor Hazreti İbni Hacer 9. senede gitti 10. senede Şam'a geçti Şam'dan geri geldi Medine'ye. Ölümü tekrar Şam'da oldu diyor. Şam dönüşü bu seyde yapan 20 sene peygamberin yanında durmuş bir sahabe Allah'tan başkasına secdenin küfür olmadığını, küfür olduğunu bilmiyorsa kim biliyor? 1400 sene sonra ben İlyas öğrenmişim de Muaz mı bilmiyordu bunu? Haşa bu peygambere de iftiradır, sahabesine de iftiradır. İkisi de bundan münezzehtir. Şimdi burada önemli başka bir mesele de şurasıdır. İmam Nebevi Rahimeoğlu hani bahsediyor ya eğer şunu kabul ederlerse ee, Onlara şeyi emret Namazı emret Namazı kabul ederlerse zekatı emret Yani farzları nasıl yapıyor Farzları sırayla Onlara emrediyor Peki Kafirler Bizim şeriatımızın furuyla Mesul müdür Kafirler şeriatımızın furu Yani zekat vermek Namaz kılmak öyle değil mi Bunlar bizim şeriatımızın furu. İmam Nebi Rəhimullah diyor ki, ekseri ulemaya göre, innehu yadul ala anna mutalibet bil faraid fi dunya la tekuni illa ba'd al İslam. Şu diyor icma vardır ki, bütün emirler ancak iman ettikten sonra kişiye zorlanır, icbar edilir, İslamdan sonra. Walla yezdimu minzer ki, Allah yakına muhatibine bilha, ama bunu kabul etmeyenlerin buna muhatap olmamaları gibi bir sonuç çıkarılmaz. Niye? ve yazad fi azabihim sebebiha fi ahire. Çünkü mesela zina yapan adamın günahı ahiretteki azabı daha fazla olur. Ama zina yapmayan bir müslümin azabı daha hafif olur. O yüzden ekseri muhakkik ulemanın görüşü diyor İmam Nebevi bu hadisin şerhinde, Müslim şerhinde kafirlerin de furu ile mesul muhatap olmalarıdır diyor. Yani yanlış bir anlayış var ya Türkiye'deki Müslümanlarda. Adam'a gidiyor, tebliğ yapıyor. Sen namaz kılma boşuna, kafirsin, müşriksin diyor. Sen ne zekat veriyorsun diyor mesela. Tamam, tevhidi anlatmaya çalışıyor da. Ya adam öyle yapmazsa azabı büyük olacak ahirette. En azından bunları yapsın, ahiretteki azabını hafiflesin. Bu da Şeyh'im bu babda getirdiğim başka bir e, nafli, bayağı uzadı inşallah haftaya devam ederiz diğer babla. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresin sözlerinin güzelliğine, bir kötülük varsa da nefsinle ve şeytanımdandır. Wa akhiridawana anil hamdulillahi rabbil